Cafer'e böyle gidilmiş ki Harun eşine Kâbe'nin içinde demiş ateş yakalım demiş. Öd yakalım, öd ağacı. Öd ağacı yakalım demiş. Böyle o bütün Kâbe'yi demiş efendim bir raih-i tayyibe alsın demiş adam. Sonra bir gün konuşma olmuş cemiyette. Demişler ki saniye bilmem kaç bin kişi öldürerek devleti Emevi'yi yıktı. Onun yerine devleti Abbasi'yi meydana çıkardı koymuş. Cafer'e böyle gidilmiş ki buna mukabil olarak bu mesele değildir demiş, bu hiç bunun kıymeti yoktur demiş. O dökülen kanların her birinin yerine de bir intikam acısı duvara gelir demiş. İstikbal dolunun her sümedi ana gelir çıkar demiş. Öyle yapacaksın ki demiş, emevinin elinden alacaksın, Abbasiye vereceksin, emeği beni eline zahmetecek. Devlet, siyaset o demiş. Faraz daha bir kıyafet giydirmiş, Emir Mümin sormuş Faraz daha kıyafetini beğendirmedi demiş. Diyor ki Faraz ya Emir Al Mümin in, diyor. Yüzüm vücudumun ortasında, kılıç kaşığımın üzerinde Allah'ın ayeti de sırtımda diyor. Bunun neresi güzel olur diyor. Eskiden ayeti Kur'an'ıya göğsümdeydi diyor. Kılıç canımdaydi diyor. Vücudumun diyor başlarında başımydı. Şimdi diyor başım vücudumun ortasına kaldı diyor. Baktiye Sasani devletinin askerinin giydiği şekil giydirmiş. Caferi vermek iyi. Sonra bunun üzerine işte şey Harun Aşit vurduruyor şeyi. Berbakoğlu, Parmakoğlu'nun, bu sözü söyleyince böyle, onu vurduruyor. Bu haberi olmadan, bazı şeye kendilerini, eski ha, eski Sasani Devleti'nin şeyine çıkıyordu, haberi olmadan. Şimdi, antreperantez, bir zamanında da böyle oluyor. Sen haberin olmuyorsun, milliyetçilik namını milliyetten çıkarıyorlar seni, din namını dinden çıkarıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Ha, Müslümanım da kim? Müslümanımdan çıkıyorsun, haberin olmuyor senin. Hiç haberin olmadı. Yeni taktik bu. Eski ama hepsi. Yeni hiçbir şey yok. Eskili tekrar. Şeklinde eskili diyorlar.